Kıymetli arkadaşlar, artık benim sayısını unuttuğum, takvimini bile tutamadığım bitmez tükenmez bir siyasi sohbetinin bir noktasında yine sizlerle beraberiz. Bu sefer Hudeybiye Anlaşması tamamlandı geçtiğimiz haftalarda ve Hudeybiye bir anlaşmasıyla Mekke'nin fethi arası, affedersiniz Umretül Kaza arasında geçen bir yıl içinde olanları çok kısaca, Sadece temas ederek e, neler olduğuna detaylarına girmeden geçeceğiz ve belki bir iki e, işarette bulunacağız. Ondan sonra e, umretül kazadan bahsedeceğiz ve arkasından da e, efendim Mekke'nin fetinden e, bir giriş yapmaya çalışacağız inşallah sizlerle beraber bu akşam. E, Cenab-ı Hak e, okunan İstanbul ezanları, yani şu anda İstanbul'da ezan okunuyor, e, okunan ezanı Muhammediler hürmetine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yani dünyanın semalarında kendi adıyla birlikte adını an, anılmasını murad eden Rabbimiz e, okunan bu ezanlar hürmetine inşallah kalbimizde Efendimiz'e duyduğumuz muhabbeti hürmeti saygıyı itaati bunları birbirinden ayrı düşünmemek gerekir efendim pekiştirsin İnşallah kalplerimiz böyle hiç pusulasını şaşırmasın ee, efendimiz varken, onun sünneti varken, onun yolu varken, e, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, şunu şunu mu taklit etsek, bunu mu taklit etsek diye bize hiçbir zaman düşündürmesin inşallah. Ee, onu sevenleri sevelim, onun yolundan gidenleri sevelim, ee, bizi sevenler için. Bizleri hepimizi tek tek arkadaşlar, başta işte çoluk çocuğumuz olmak üzere, kardeşlerimiz, eşimiz, dostumuz bir muhabbet besliyor. O muhabbet besleyenler için de bizleri, onları Allah'ın Resulü'nün muhabbetine vesile kılsın inşallah. Yani oraya duyacakları muhabbete bizler bir köprü olalım. O muhabbeti sağlamlaştıran birer ilmek olalım inşallah. Yani alemde ne varsa, ne yapıp etmişsek arkadaşlar, ee, hiçbiri bizi kurtarmaya kâfi gelmeyecek kıyamet gününde çünkü e, şükrünü bile idare edemeyeceğiz o yaptıklarımızla ama belki Allah Resulüne duyduğumuz muhabbet üstelik de onu hiç tanımadan değil mi? yani tanışmadan, e, müşerref olmadan kendisiyle duyduğumuz o muhabbet e, tam anlamıyla belki olması gerektiği gibi değil ama e, eksikleriyle beraber e, efendim e, onun yolundan gitme hususundaki gayretimiz yani e, her ne eksiğimiz varsa onları da daha geç kalmadan Rabbimiz tamamlamayı nasip etsin, gidermeyi nasip etsin, bunun dışındaki her şey boş arkadaşlar bunun dışındaki her şey bakın şöyle yemekler böyle kıyafetler böyle işte e, diplomalar böyle mevkiler böyle kazanılan paralar harcanılan paralar işte ne bileyim yani öğrenilen şeyler kültürler diller ne bileyim işte gezilen geziler gidilen yerler hiçbirisi ya yani bunlar güzel şeyler helal şeyler bunları kınamıyorum arkadaşlar ama e, maksadı aslimiz olamaz bizim bunlar yani. Bizim maksadı aslimiz bizi Efendimiz'e yaklaştıracak yola böyle bütün gayretimizle, himmetimizle yönelmektir. Eğer herhangi bir şey bu konuda bize engel oluyorsa, bizi saptırıyorsa o konuda da uyanık olmamız gerekir, dikkatli olmamız gerekir. Ama bilelim ki engellerin en büyüğü kendi içimizdedir. Yani bir insanın kendi kendine koyduğu engel, ee, hiçbir şeye benzemez. Bakın yani e, biz ülkemizde e, yani dinin hor görüldüğü, aşağılandığı dönemlerde e, yani dışarıdan gelen baskılar, dışarıdan gelen, dışımızdan gelen, dışarıdan derken yurt dışından demiyorum yani kendi dışımızdan gelen e, baskılarla, yasaklarla, aşağılamalarla baş edebildik. Ama kendi içimizden gelen gevşekliklerle, kendi içimizden gelen e, hedef değiştirmelerle, kıble değiştirmelerle baş edemeyiz. Onun için arkadaşlar bütün en büyük engel kendimiziz bu yolda hiç dışımızdan bahaneler aramayalım kendi içimizi sağlamlaştırmaya bakalım yani imanımızı itikadımızı muhabbetimizi bağlılığımızı teslimiyetimizi efendimize sağlamlaştırmaya bakalım genç arkadaşlar bu da büyük ölçüde tanımaya bağlı çeşitli yollar vardır bunu sağlayacak ama en büyük yani birinci madde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaktır şimdi arkadaşlar siyer biliyorsunuz Efendimizin siyasi ve e, yani nasıl diyelim kamusal hayatı demek. Yani hukuki kararları, siyasi kararları, topluma yönelik onun topluma yönelik davranışları e, demek ve hani İslam'ı Mekke'deki obur bir avuç inanan müminden nasıl böyle büyük bir medeniyetin nüvesini teşkil edecek bir devlete kadar ulaştırabildi 23 yılda bunun hikayesidir Siyer yani. Dolayısıyla onun hani kişisel hayatını, ibadet hayatını, insan ilişkilerini, günlük hayatını, ailesi içindeki davranışlarını, gençlerle, yaşlılarla, cahillerle, kültürlülerle işte nasıl geçindiğini, insanları nasıl idare ettiğini, kendi çevresindeki o insanları, o kendisinin o mülayim, sakin, halim yani Halim bu hal, Türkçedeki Halim Selim biraz ezik ve pısırık anlamında o anlamda değil yani cahilin zıttı olan Halim anlamında o Halim karakterini çok fazla görme hissi yerde yani A şöyle onu büyütülmüş bir mercekte görürüz yani uluslararası ilişkiler diyebileceğimiz bir mercekte görebiliriz belki e, o, da, o da her zaman çok kolay olmuyor şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet yani affediciydi, müsamahakardı efendim e, kuşatıcıydı bütün insanlar her çeşit insan onun abasının altına yani şeyin e, zihniyetinde, zihnindeki abasının altına girebilmiştir la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi ümmetinden görmüştür e, günahlarına eksiklerine bakmamıştır insanları, insanları kabullenmek için insanları barına basmak için çok uzun uzun şartlar koşmamıştır yani bütün bunları biliyoruz ama Arkadaşlar burası işte çok önemli. Yani e, belki hani insan e, neyi önemli bulur anlatan belki kendi eksikliğini, e, kendi eksikliklerinin e, bilinç dışı olarak da fa olsa farkındadır insan. Dolayısıyla kendisinin o eksik olduğu hususları burası bak çok önemli falan diyerek aslında kendisine e, mesaj verir. Belki ben de öyle yapıyorumdur muhtemelen öyle yapıyorumdur. Ama e, olsun bunu hani göze alarak size söylüyorum arkadaşlar. Ee, tek bir davranış metodu yani mesela herkese karşı müsamahaker olacaksın her durumda her şartta bu çok kolay olurdu yani hiçbir şeyi düşünmen gerekmiyor ölçmen tartman gerekmiyor ne yapacağım belli affedici olacaksın müsamahaker olacaksın ne kadar kolay yani ilk başlarda zorlanırsın ondan sonra o oh, şeye bağlar otomatiğe bağlarsın veyahut da tersi Hiçbir haksızlığa göz yummayacaksın. Hiçbir haddini aşmaya izin vermeyeceksin. Her şeyi hukuka göre böyle kılı ne olacak. Böyle düşünüyorsan bu da başlarda zor gelir ama bir süre sonra bunu da rutine bağlayabilirsin. Arkadaşlar, zor olan ne biliyor musunuz? Nerede affedici, hoşgörülü, müsamahakar, kusurları örten bir tutum sergileyeceksin? Nerede ise hangi durumlarda asla yumuşak davranmayacaksın asla böyle tavizkar olmayacaksın hangi durumlarda bunları nasıl ayıracağız ben Efendimiz'in hayatında en çok bu hikmeti bu feraseti bu yani mülayemetle kararlılık ve disiplin arasındaki bu dengeyi şahane bir şekilde görüyoruz Efendimiz'in hayatında arkadaşlar çok, belki dünya tarihinde başka bir örneği yoktur muhtemelen yoktur Bilinen bu kadar detaylarıyla bilinen başka bir örneği yoktur. Çünkü hep kantarın topuzu bir tarafa kayıyor arkadaşlar ya hani çok yumuşaklık tarafına ya çok sertlik tarafına kayıyor çeşitli gerekçelerle e, Efendimiz ise böyle tam ortada o sıratı mustakimin tam ortasında bir şey gibi bir e, alamet bir işaret gibi duruyor orada biz ne zaman sağa sola edersek yalpalarsak o işarete bakacağız ve kendimizi ona göre tekrar e, sıratı mustakimin ortasına getireceğiz böyle bir hayatı var tabi bilirsek eğer şimdi bunu niçin söyledim arkadaşlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki o küçük yani bugün baktığımızda, bugünden oraya doğru baktığımızda az sayıda küçük bugünün bir köyü sayılabilecek kadar küçük İslam toplumuna yönelik tehditkar, haddini aşan tehditkar, onun varlığını kabul etmeyen hareketlere asla müsamaha göstermediğini görüyoruz arkadaşlar yani kendi toplumunun varlığını tehdit eden onu yok etmek isteyen kendi toplumunu ıı, çeşitli baskılarla bu ekonomik olabilir sosyal baskılar olabilir biliyorsunuz yapıldı ıı, Siyer'de bunları hep gördük veya askeri baskılar olabilir bu baskıların hiçbirisine göz yummadığını e, ve elindeki imkanlarla onlara çok seri bir şekilde karşılık verdiğini biliyoruz. Buna bir nevi uluslararası ilişkiler diyebiliriz diye düşünüyorum. Mesela Hudeybiye Barış Anlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş dışındaki müşrik Arap kabilelerine karşı seriyeler tertip etmiş. Seriye neydi? İçinde askeri bir çarpışma olmayan askeri hareketler. Yani bir çarpışma olmayan askeri hareketler diyebiliriz. Bunlar 5-10 kişiden birkaç yüz kişiye kadar değişen sayılarda birliklerden oluşuyor askeri birliklerden oluşuyor bunları Muhammed merak edenler Muhammed olan İslam peygamberinde çok detaylı bir şekilde anlatıldığını göreceksiniz hem de böyle sebepleriyle birlikte sebepleri işte sonuçları ne oldu hangi kabile nerede o coğrafya üzerinde aslında harita üzerinde bunların anlatılması lazım Medine'nin bütün etrafını adım adım adım adım Efendimizin nasıl böyle güven bir güvenlik çemberiyle çevirdiğini nasıl en ufak bir tehdide karşılıksız en ufak bir tehdidi karşılıksız bırakmadığını yani askeri anlamda bir tehdit mi duydu oraya hemen bir birlik gönderiyor onlar böyle bir şeyi tahmin etmediklerinden hemen siniyorlar bunlarda yani çarpışma yok bir adam ölmesi bir kan dökülmesi yok fakat Gücünü gösteriyor yani hiçbir şekilde sessiz kalmıyor toplumuna yönelik tehditler karşısında Efendimiz sallallahu aleyhi ve e, Bu seriyelerin olduğu bir yıl yoğun bir şekilde Hudeybiye anlaşmasından sonra tabi bu aynı zamanda e, Hudeybiye'nin büyük bir hani şeyi var burada. Efendimiz'e sağladığı büyük bir rahatlık var. Neden? Çünkü Kureyş tehdidi yok artık. Yani anlaşma imzalandı ya. Yani bir taraftan artık korkusuz. Dolayısıyla gücünü baş diğer taraflara e yönlendirebiliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E ve bir yıl sonra da... Yani Hudeybiye'den bir yıl sonra da hicretin 7. yılında miladi 6, 629 yılında umre ziyaretini gerçekleştiriyor. Çünkü anlaşma maddesi böyleydi bir yıl sonra gelebileceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki sene umre yapamayanların da içinde bulunduğu 2000 kişilik bir toplulukla bir sahabesiyle Mekke'ye gidiyor. Arkadaşlar de ihrama giriyor. Ondan sonra buradan Muhammed bin Mesleme'yi yüz ile öncü olarak gönderiyor. Yani e, tabii bunları biz böyle e, içimizde tabii var mı bilmiyorum böyle askeri... E, Bilgileri olan, tecrübeleri olan olabilir olur ya bazen işte içimizde şu yoktur diyorum birisi mesaj atıyor. Hocam ben varım ben o dediğinizdenim falan diyor. Ben de artık böyle vardır belki o da vardır diye şey bir yüksek perdeden yoktur içimizde diye böyle emin konuşmuyorum arkadaşlar. Bu mesela işte öncü göndermek, birlik göndermek, bir mola vermek, orada beklemek bunlar hep bizim çok da aklımızın ermediği şeyler benim şahsen. Benim çok aklımı nermediği şeyler. Ama Efendimizin yani bir ibadet ziyareti, üstelik anlaşma yapılmış, gene de tedbiri elden bırakmadığını görüyoruz yani. Anlaşma var, Kureyşler söz verdiler, bir yıl sonra e, şartlara uygun bir şekilde umre ziyareti yapmalarına izin verecekler. Yine de Efendimiz kendisi işte Mekke'ye yaklaşınca e, şey ihrama girilecek mevkiden bir birlik gönderiyor yüz atlıyla tedbir olarak ok, yay, mifer mızrak ve kalkan gibi silahları da alarak beşir bin saat idaresinde bunları da önden gönderdi yani silahları da toplayıp önden gönderiyor fakat silahları Mekke'nin içine sokmayıp şehrin dışında bırakarak başına iki yüz kişilik bir nöbetçi birliği bıraktı bunları daha sonra nöbetleşe umre yaptırtacak onlara e, Mekkeliler ne yaptılar arkadaşlar bakın burası çok ilginç yani beni e, olayların psikolojik boyutu böyle daha çok ilgimi çekiyor her zaman da öyle olmuştur e, yine bunun nedeni muhakkak benim kendi kişisel ihtiyaçlarımdır e, Illaki öyledir yani. E, Mekkeliler arkadaşlar e, önce şunu söyleyelim Mekkelinin ne yaptığını söylemeden Kabe Mekke'nin tam ortasında. O gün de öyleydi bugün de öyle. Bugün hani tam Mekke nereye doğru genişledi ve Kabe tam olarak şehrin neresinde kaldı bilmiyoruz. Ama sonuçta şehrin içinde yani. Böyle şehrin dışında bir dağ başında değil mi insan öyle bekliyor. Hani bir mabet böyle oraya gideceksin huzur bulacaksın. İşte Cenab-ı Hak'la karşı karşıya kalacaksın, baş başa kalacaksın. Bütün dünyayı arkanda bırakacaksın falan. Öyle değil hani Kabe'den çıkıyorsun çarşı. Karşında çarşılar var hatta bazıları bunu çok eleştiriyor yani e neden Allah Teala Kabe'yi çölün ortasında olsaydı mesela yıldızların altında böyle tavaf etseydi insan insanlar veya bir Hira'nın tepesinde olsaydı böyle o yücelişi yukarıya doğru çıkarak o yücelişi yaşasaydı değil mi? insana makul geliyor mantıklı geliyor yani manastırlara bakın işte dünyadaki yani İslam dışında Diğer dinlerdeki böyle işte o arınma mekanlarına bir bakın yani Budistlerin işte Hristiyanların böyle mekanlarına. Yahudilikte arınma falan filan yok çünkü onlar zaten dünya, dünyevi bir din yani son derece dünyevi bir din. Şimdi e, neden Kabe böyle şehrin tam ortasında bunu da düşünmeliyiz arkadaşlar. Allah Teala yani bu Kabe'nin konumu o kadar büyük dersler ibretler içeriyor ki hepimiz için anlatmışımdır belki benim için çok önemli bir hatıradır o yani benim hani düşünce yapımın köşe taşlarını oluşturan hususlardan bir tanesidir hatıralardan bir tanesidir tam senesini hatırlamıyorum 1981 falan olabilir 80'lerin başlarında babam umreye gitti şeyi hacca gitti arkadaşlar emekli oldu ve hacca gitti o zamanlar hacca otobüslerle gidiliyor işte gitmesi on gün gelmesi bir hafta e, sürüyor yaklaşık bir, bir ay falan da orada kalıyorlar yani iki aya yakın sürüyor e, büyük bir seyahat ondan sonra hacca gidip geldikten tabi giderken bütün şeylere uğruyorlar önemli ziyaret yerlerine işte Mevlana Türbesi'nden başlıyorlar Konya, e, Konya'da ondan sonra işte Urfa'da Hz. İbrahim makamını diye bütün ziyaret ede de Şam, Bağdat o şekilde gittiler yani hepsini de görüyor değil mi? şehirleri görüyor ondan sonra oradaki kutsal mekanları görüyor görüyor görüyor böyle gidiyor gidiyor Kabe'ye gidiyor Kabe nasıl? arkadaşlar Kabe e, tabi şimdi coğrafyası da değiştiriliyor bunu yapmamalılardı bence tepeleri indirdiler arkadaşlar etrafındaki tepeleri genişletmek için Kabe'nin etrafını Kabe normalde bir çanağın dibinde gibi yani bütün etrafı yüksek Tam ortada, çukurda, e, tam tersi yani demin söylediğimin tam göbeğinde, şehrin tam göbeğinde, çukurda ve etrafı e, hiçbir ekin bitmez. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in dilinden öyle geçiyor. Gayravi vi ver'in diye geçiyor. Hiç ekin bitmez bir vadi taşlardan ve siyah volkanik taşlardan oluşturan, oluşmuş bir vadinin tam ortasında, Dört köşe tam küp değil ee, o inşası sırasında bir kısmı dışar yani dışarıda kalan kısmı da dahil edecek olursanız böyle dikdörtgen gibi ee, hiçbir mimari özelliği olmayan <gülüyor> acizane kanaatim yani mimarlar belki bu formun ki gerçekten öyle mesela bir Rus ressam var Kabe'nin e, en mükemmel form olduğunu düşündüğü için o siyah kare diye bir e, tuval çalışması var onun. Siyah kare diye bir bakın yani bir Rus ressamın yaptığı resimdir. Soyut resmin başlangıcı falan sayılıyor. Ee, yani muhakkak soyut anlamda çok anlamı var da yani o günkü insan için, babam gibi olanlar için. Yani görmüş işte Şam'daki Emeviye Camii'ni görmüş, Mevlana'yı balıklı Gülü görmüş, başka yerleri görmüş, Bağdat'ı görmüş. Gidiyor Mekke'ye böyle küp şeklinde işte dikdörtgen şeklinde taşlar üst üste yığılmasından oluşmuş yani örtüsündeki o ihtişamı falan çıkarın ne var yani Kabe'de etrafında ne var arkadaşlar babam hacdan geldi dedi ki çocuklar dedi bakın dedi eğer Allah katında dünyanın bir değeri olsaydı peygamberini büyük da yaratırdı dedi yani ne kadar realist bir bakış açısı arkadaşlar yani hiçbir Hiçbir dünyevi özelliği olmayan bir yer. Yani bir manzara yok, bir ihtişam hani böyle dağların tepesinde olur, ihtişam olur, çölün ortasında olur, bir ihtişam olur. Hiçbiri yok arkadaşlar. Hiç dikkatinizi çekecek çağlayanlar, nehirler, ormanlar, ne bileyim güzel kuşlar, şunlar bunlar böyle yani bir şey yok orada. Bir defa Kabe böyle bir yerde yani. Şehrin tam göbeğinde. Bunun e, İslam medeniyetinin e, tabi Kabe İslam'dan önce de vardı ama bizim en kutsal mekanımız olarak Allah tarafından seçildiğine göre bize söylendiğine göre Kabe arkadaşlar e, Cenab-ı Hak bize ne demek istiyor yani ne demek istiyor yani böyle arınmak için içimizde bazen öyle talepleri olan hayalleri olan arkadaşlar var. Ar arada ben de o arkadaşlar grubuna girebiliyorum. Yani böyle arınmak için uzaklaşmak gerekiyor. İşte böyle ondan sonra e, o insanlardan uzaklaş. İnziva ayrı bir şey. Yani topluma geri dönmek için e, yapacağınız inziva ayrı bir şey ama arkadaşlar İslam'ın hedefi e, toplumun içinde kalmamızdır kalmanızdır. Yani şehir evliyası, köy evliyası menkıbelerini bilirsiniz. Bilmeyenler öğrensin baka, bakın bulursunuz şehir evliyası köy evliyası bunlara dair daha evliyası an bunlara dair hikayeler vardır tasavvuf tarihinde. Efendim ideal olan Şehirde kalmaktır insanın iç, insanların içinde kalmaktır ve on, o e, e, halvetler encümen deniyor e, yanılmıyorsam tasavvufta buna o kalabalığın içerisinde o şehrin içinde o ticaretin ortasında o e, hayatın her e, yönünün aktığı kuvvetle aktığı o tam merkezi konumda sen Allah'la olacaksın işte sen Allah'la olacaksın ve onların hiçbirisi senin bunu yapmana engel olmayacak. Yani kaldığın evden çıkacaksın, çarşının içinden geçip Kabe'ye gireceksin. Kabe'ye gireceksin ve o onu arkanda bırakmayı, aklının orada kalmamasını başarabileceksin yani. Medine Mescidi de böyledir. Hadi Kabe önceden yapıldı. Peygamberimiz ona müdahale edemez ama Medine Mescidini nereye yaptı peygamberimiz arkadaşlar? Mescid-i Nebevi'yi. O da aynı şekilde tam şehrin ortasındadır yani. Ve daha sonra o o yaklaşımla, o anlayışla kurulan bütün İslam şehirlerinde merkez camidir arkadaşlar. Cami şehrin merkezindedir, kalbindedir. Bir yere gidildiğinde ilk önce camisine gidilir. En büyük camisine gidilir. Yani şey gibi hani bir eve girdiğinizde önce o evin en büyüğünün elini öpersiniz. Şimdi hiç kimsenin elini öpemiyoruz da yani en büyüğünü selamlarsınız öyle değil mi? İşte bir şehre girdiğinizde de hop koşa koşa AVM'sine gitmezsiniz. Koşa koşa sahiline, dağına, tepesine, en iyi restoranına falan gitmezsiniz. Bir yere gittiğinizde genç arkadaşlar bunları... E, onu, e, siz bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizin kabahatiniz yok. Çünkü sizin büyükleriniz de böyle yapmıyor muhtemelen. Bizim nesil yani. Bizden öncekiler böyle yapıyorlardı. Bizim kıblemiz değişti birazcık. Tövbe estağfurullah yarabbim. E, ilk önce camisine gidilir. Orası ziyaret edilir. Orası selamlanır. Ondan sonra nereye gidecekseniz ondan sonra gidilir. Hatta orada o, o cami cemaatinden... İşte buradaki helal yenilecek, yemek yenilecek yerler, işte alkolsüz vesaire kalınacak güzel yerler değil mi? Yani orayla ilgili bilgiler de o caminin cemaatinden öğrenilir en kolay şekilde. İşte arkadaşlar şehrin kalbindeki Kabe'yi ziyaret edecekler Müslümanlar. Mekkeliler eğer şehirde kalırlarsa Müslümanlarla iç içe olacaklar üç gün yani çünkü onlar tamam çadır falan kuracaklar ama yani otel yok bir şey yok hani oralarda çadırlar kuracaklar oralarda kalacaklar ama yine de yüz yüze gelecekler karşı karşıya gelecekler bakın arkadaşlar kendinden emin olan bir medeniyet yüz, birisiyle yüz yüze gelmekten korkmaz kendimizden korkmaya başladıkça şeyden korkarız Yüz yüze gelmekten korkmaya başlarız. Yani isteriz ki işte çocuklarımız karşılaşmasın, görmesin, tanımasın falan isteriz. Bak tam bu müşriklerin tavrı işte ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şehri boşaltıyorlar. Gençlerimiz, kadınlarımız onlardan etkilenmesinler diye. Üç gün boyunca şehri boşaltıyorlar. Şehrin dışındaki tepelere çıkıyorlar. Meraklı tipler o tepelerden onları gözlüyorlar. Ne yapıyorlar işte nasıl tavaf ediyorlar hani çünkü yeni bir din yani yeni bir din Muhammed hani haşa onlar öyle diyor Muhammed yeni bir din getirdi ee, bakalım bunu nasıl yapıyor hacı, umreyi bunlar nasıl yapıyorlar yenilik olarak efendim tabi geçen haftalarda söylemiştim Kabe'de putlar duruyor bu sırada yani. Bu da ilginç, beni aşıyor burası, burayı yorumlamak. Burasının çok iyi düşünülmesi lazım arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki her olay arkadaşlar bizim için bir kalkış noktası, bir varış dönüp varacağımız noktadır. Yani kendimizi kıyaslayacağımız, kendimiz için örnek model alacağımız, tıkandığımız yerlerde, ee, cevabını bulamadığımız soruları oraya soracağımız birer e, örnek prototip teşkil etmektedir Efendimizin hayatındaki her hadise ve işte biliyorsunuz o e, say yaparken iki yeşil direğin arasında bir, biraz daha böyle hızlı gider erkekler biraz böyle şey yürürler yani heybetli yürürler koşar adımlarla koşmak değil de koşar adımlarla böyle yürürler ee, neden çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekkeliler o, o bölümü görüyorlarmış say sırasında yani e, durup seyrettikleri noktadan o kısım görünüyormuş oraya gelince bu şekilde yürümelerini söylüyor Peygamber Efendimiz onlara şimdi biz tabi bunu hala sembolik olarak yapıyoruz ama ne demek istedi peygamber efendimiz oradaki hikmeti de düşünmek lazım arkadaşlar çünkü e, illeti affedersiniz oradaki illeti düşünmek lazım ortak illet sebebiyle çünkü benzer hük konularda hükümler birbirine ben taşınabilir nakledilebilir kıyasla biliyorsunuz e, efendimiz niçin niçin sorusunu soruyoruz niçin orada öyle yürümelerini istedi çünkü bir söylenti çıkmıştı Mekkeliler arasında bilhassa algı operasyonu arkadaşlar. Algı operasyonları psikolojik savaşın çok önemli bir unsurudur ve bugün dünya tarihinin belki de en yüksek düzeyde algı operasyonlarının yapıldığı bir çağı yaşıyoruz biz. Çünkü artık herkese ulaşabiliyorsunuz. Büyük emek sarf etmeden herkese ulaşabiliyor algı operasyonları yapmaya çalışanlar. Efendim. Şimdilik bunu ticari amaçlarla daha aktif bir şekilde ticari amaçlarla kullanıyorlar büyük ölçüde. Ama siyasi amaçlarla da kullanıldığını biz biliyoruz ve gelecekte yani efendim bu kadar yaygınlaşmış iletişimin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada bunun ucunun nereye varacağını da biraz endişeyle gözlemliyoruz. Neyse orayı geçelim gene kapatalım geriye dönelim. Efendimiz işte o müşrik şey müşrikler arasında yayılmış olan bu Medine'ye hicret eden Müslümanlar orada çok hastalıklarla karşılaştılar çünkü bunu yayıyorlar gitmesin Müslüman olan olursa aralarından gitmeye kalkmasın Medine'ye diye efendim e, zayıflamışlar bir tap düşmüşler işte eski kuvvetleri güçleri kuvvetleri kalmamış böyle söylentiler çıkardıkları için Efendimiz Mekkelilerin gördüğü noktaya gelince daha böyle diri daha kuvvetli bir şekilde bir görüntü vermelerini istiyor e, Müslümanların şimdi bunu siz bugünkü hayata uyarlayın arkadaşlar <gülüyor> bizde de e, kuvvetin böyle işte daha şık giyinmekle filan olacağını düşünüyoruz biz Bazılarım, bazen öyle düşündüğümüz zamanlar oluyor efendim oturup müzakere etmek lazım bunları değerlendirmek lazım Efendimizin yani her çağda hatta her spesifik durumda bir çağın içinde bir günde binlerce olay oluyor değil mi her spesifik durumda kuvvet, bir Müslümanın kuvvetli görünmesi neyle olur Arkadaşlar, mesela faraza, siz uluslararası bir sempozyuma katılıyorsunuz diyelim ki bir Müslüman e, İslam dünyasının bir İslam dünyasından bir ülkeyi temsil ederek veya Müslümanca bir görüşü temsil ederek oraya katılıyorsunuz. Bir teziniz var, onu savunacaksınız. Orada şimdi falan marka eşart taktığınızda mı kuvvetli durmuş oluyorsunuz? Yani orada orada bir Müslümanın kuvvetli durması neyle olur? bir uluslararası bir bilimsel akademik bir sempozyumda efendim ne bileyim e, ticari bir rekabete girdiniz bir ihaleye bir şeye bir e, yani bir şeyi siz kazanmak istiyorsunuz orada kuvvetli durmanız neyle olur onun için de, dedim ya her spesifik durumda kuvvetli olmanın farklı araçlarla farklı enstrümanlarla gerçekleştirileceğini bilmemiz lazım ve hangi alanda varlık iddia ediyorsak biz o alanda kuvvetli olmamız lazım yani arkadaşlar. Ee, sanat mı, spor mu, efendim finans mı, efendim ilim mi, yani siyaset mi, askeriye mi, ne hangi alanda? Çünkü her birimizin farklı farklı meşgaleleri var. Mesela ben vaz veririm, değil mi? O zaman ben vazda kuvvetli olmam lazım yani. Yani kuvvetli bir şekilde vaaz vermem lazım. Ümmetin gençlerini kaptırmamam lazım yani. E, farklı niyetlerle kötü niyetlerle e, çengel atmak isteyenlere anlatabildim mi? Yani herkes hangi alanda varlık gösteriyorsa o alanda kuvvetli olması lazım. Ve şeyleri karıştırma yani ben şimdi güzel yemek yapsam mesela ömrümü ona adasam. Güzel vaktimin en çoğunu ona adasam. Güzel yemek yapmak beni kuvvetli bir vaiz yapar mı? Yani böyle de şaşırdığımız zamanlar oluyor anlatabiliyor muyum? Yani alakası olmayan bir şeyle alakası olmayan bir konuda varlık iddia. Yani biz mesela güzel giyinme yarışmasına mı çıktık hani? Elimiz yüzümüz düzgün, üstümüz başımız düzgün tabii ki olmalı. Ama yani hani böyle daha daha, daha, daha, daha falan hani bununla nasıl bir varlık iddia ediyoruz? Hangi biz nerede güçlü görünmeye çalışıyoruz bunlara hep ben bir tane örnek verdim siz lütfen onu kıyaslayın yoksa hani giyinmeye falan takmış değil mi tam tersine güzel giyinmeyi de yani maalesef diyeyim hem severim hem önemserim yani ee, evet arkadaşlar şehri terk ettiler Müslümanlarla görüşmemek için dediğim gibi bu zayıf insanın kendini zayıf bulan kendinden korkan düşüncesinden korkan insanın e, şeyidir e, taktiğidir e, şimdi mesela e, yani detaylara girdikçe de işte ilerleyemiyorum mesela arkadaşlar e, çocuklarımızı e, farklı düşüncelerden insanlarla karşılaştırmak istemeyiz değil mi çoğu, çoğu kere niye mesela deriz ki işte kızımıza çocuğu oğlumuza kız, yani çocuklarımıza e, yavrum ben sana güveniyorum tabii ki Çevreye güvenmiyorum deriz. İşte buradan ilan ediyorum arkadaşlar, yalan o. Biz gerçekten o çocuğa güvensey, güvensek, onu her yere gönderebiliriz. Her yere derken yani batakhaneleri söylemiyorum, makul, makul yerlere. Ee, i̇şte insan zayıf oldukça. Zayıf kaldık ama o zayıflığı itiraf etmek de çok acıdır, çok acıtır insanın canını onun için de e, itiraf etmeyiz türlü türlü türlü dolambaçlı izahlar buluruz kendi kendimize. E, bırakın çoluk çocuğumuzu biz bunu kendimiz için de yaparız mesela ke bizi kendimizi biraz böyle ezik hissettiğimiz yetersiz ve zayıf hissettiğimiz yerlerde karşımızdakiler riyakar veya kibirli oldukları için değil bizim önem ve değer verdiğimiz bir şeylere sahiptirler o şey bizde yoktur e, onların yanında kendimizi böyle başarısız ve ezik hissederiz bu ilim olabilir, sanat olabilir, para olabilir, mutluluk olabilir fizik güzellik olabilir fark etmez yani Mesela siz işte fizik güzelliğe çok önem veriyorsanız insan fiziğine çok güzel biriyle konuşurken yanında kendinizi böyle şey hissedebilirsiniz hani kötü hissedebilirsiniz ve e, bir savunma mekanizması olarak hiç görüşmemeyi seçebilirsiniz. Onlarla hiç görüşmemeyi seçebilirsiniz. Yani demek istediğim şu buraya niye girdim ben bir psikolog değilim niye böyle bir detaya girdim şunu demek istiyorum arkadaşlar yani korktuğumuz şeyden kaçacağımızı bilelim yani. Korktuğumuz şeyden kaçarız. Ve aslında neden korkuyoruz? Onu kuvvetli gördüğümüz için. Onun bizi çekim alanına almasından korktuğumuz için. E, efendim korkarız. E, korktuğumuz için uzak dururuz. <gülüyor> korktuğumuz için korkarız oldu. E, korktuğumuz için uzak dururuz. Arkadaşlar işte Mekke müşrikleri de bunu yapıyorlar. Böyle uzaktan seyrediyorlar. Müslümanlar üç gün boyunca Kabe'yi tavaf ediyorlar. Safa ile Merve arasında sayi yapıyorlar. Kurbanlarını kesiyorlar. Mekke'yi dolaşıyorlar. Hasret gideriyorlar. E, yedi yıldır ayrı kaldıkları şehirleriyle adeta bir uslat yaşıyorlar arkadaşlar. Çünkü Mekke'ye çok özel bir sevgi duyuyorlar Müslümanlar arkadaşlar. Vatanları yani. Efendimiz biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. E, hicret esnasında çok e, üzücüdür yani bunlar e, Kabe'yi en son görebileceği yere gelince yani e, yolda giderken orayı da dönünce artık bir daha Kabe'yi göremeyecek Mekke'yi göremeyecek yani e, geriye dönüyor Mekke'ye bakıyor ve diyor ki ey Mekke sen bu dünyada bana en sevimli yersin. Eğer beni senden çıkarmasalardı ben senden çıkmazdım diyor. Yani Efendimizin şehirle konuştuğunu, Uhud ile konuştuğunu, ağaçlarla konuştuğunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ee, yılan çıyanla konuştuğunu e, mağarada mesela e, hicret esnasında e, biliyoruz yani o bütün evrenle bütünleşmiş böyle evrenle aynı frekansta yani ee, bir peygamber bizlerle de öyle onun için hani kime yaklaşsa kiminle konuşsa arkadaşlar ta böyle on ikiden kalbinden vuruyor diyelim öyle bir tesir bırakıyor eğer kibirle inatla veya bir takım işte çıkar düşünceleriyle düşmanca duygularla bakmıyorsanız bu duygular arkadaşlar bizi körleştiriyor sağırlaştırıyor kalbimizin üzerinde katmanlar oluşturuyor mesela kıskançlık da böyle yani karşımızdaki insan aslında bize çok güzel mesajlar verecekken, çok, bizi çok güzel eğitecekken, onunla e, pe, pek çok e, aşamalar kat edebilecekken sırf kıskançlığımızdan dolayı, hasedimizden dolayı, kinimizden dolayı, gururumuzdan, kibirimizden dolayı ne yapıyoruz? Kapılarımızı kapatıyoruz, hisarlar örüyoruz, duvarlar örüyoruz ve tabii biz kaybediyoruz arkadaşlar. İşte az önce söyledim korkan kaybeder her zaman ama her zaman da kişi ben korkuyorum demez onu bambaşka bir kibirle, bambaşka bir e, üste çıkma, ifadeleriyle dile getirir kendimizin farkına varalım da arkadaşlar hakikate kendimizi açık hale getirelim o kadar böyle hayretle gözlemliyorum ki insanlar kendilerine hakikatin söylenmesini istemiyorlar arkadaşlar acıklı bir şey bu ya acıklı bir şey yani onları böyle devamlı pohpohlayacaksın yani harikasın, çok iyi gidiyorsun sen süpersin kalbinin sesini dinle içini dinle mesela az önce diyor ki bir tane söz okudum böyle böyle yığınla söz var altında yığınla beğeni var arkadaşlar ve bakıyorum beğenenler içinde benim tanıdığım inancını, şeyini, ahlakını her şeyini bildiğim insanlar var yani hani hiç düşünmüyorlar demek ki üzerinde ya bu ne diyor diye diyor ki işte diyor, sen diyor e, içine diyor kulak ver, senin içindeki ses sen buraya ait değilsin diyorsa dinle onu diyor. Tamam da bu içimdeki ses mi? rahmani mi şeytani mi? Yani mesela. Arkadaşlar bilenler bilir şimdi detaylarına girmeyeceğim. Benim Sultanbeli Otobüsü ve Fenerbahçe Otobüsü diye bir mukayesem vardır. Veyahut başka bir örnek vereyim. Gittiniz bir yere bir meclise şimdilerde gidemiyoruz da yani gittik diyelim. Şimdi i̇şte biraz izbe bir yer biraz böyle bakımsız bazen böyle şeylerle de imtihan oluruz. Böyle olmaması gerekir ama öyle olmuş. Biraz böyle rutubet kokuyor biraz eski püskü biraz böyle toz toprak içinde falan yani ondan sonra e ee bir baktın sen de böyle tiril tirilsin. ondan sonra bir baktın ben buraya ait değilim ya dedim mesela ama oradan belki orada o orada, orada anda bir feyiz var belki yani bir kapı açılacak sana oradan belki anlatabildim mi hani ne için gittiğine bağlı olarak tabi o bakımdan arkadaşlar bazen bu hani Kapımıza kadar gelen Hızır Aleyhisselam kapımızdan kovmamıza dair hikayeler anlatılır ya, hiç boşuna değil <gülüyor> arkadaşlar, hiç boşuna değil. Bazen böyle hidayet, rahmet, lütuflar kapımıza kadar gelir de biz onun üstündeki, başındaki toza toprağa aldanarak onu e, e, gönül hanemize, iç dünyamıza almayabiliriz. Peki bu içimizden gelen ses yani ay uzak dur buradan, sen buraya ait değilsin diyen ses şimdi doğru mu yaptı bize yani? Bizim hayrımıza mı oldu? Biz nereye aitiz? Hep böyle herkesin şıkır şıkır giyindiği ama haramların, işte ne bileyim in, kul hakkı yemelerin, insanların arkasından konuşmaların, ne bileyim e, kapitalist zulümlerin, ne bileyim efendim zinaların, ahlaksızlıkların, e, her türlü... O e, kötülüğün e, çok e, janti bir şekilde yapıldığı bir topluluğa mı aitiz biz yani? Görüntü e, cips diye. Yani işte çok iyi, bazen çok imtihan oluruz. Tabii keşke hem görüntü, he, yani hem zarf hem mazruf e, tertemiz olsa her zaman. Ama her zaman öyle olmuyor işte imtihan ediliyoruz arkadaşlar. Ve üç gün sonra ziyaretin dördüncü günü sabahı Fetih suresinin 27. ayetinde açıklandığı gibi vaadini yerine getirdiğinden dolayı Allah Teala'ya şükrederek gönül huzuru içinde Medine'ye hareket ettiler ee, Efendimiz ve sahabesi. Bu arada Efendimiz e, bu sefer esnasında yani umre ziyareti esnasında amcası Abbas'ın baldızı Meymune ile evlendi. Şimdi ben size söylemiştim efendimizin evliliklerini Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabından okuyun. Çünkü Muhammed Hamidullah orada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, eee Muhammed yani biz e, bir anokranizm yaparak buradan 1500 yıl öncesine gidiyoruz ve bambaşka bir coğrafyada o dönemdeki kültür içinde son derece normal sayılan Yahudisi de de Hristiyanı da hepsinin yaptığı ve asla yadırganmayan çok eşliliği bugünkü zihniyetle Efendimiz'e yakıştıramıyoruz eleştiriyoruz eleştiriyorlar biz yapmıyoruz haşa yani müsteşrik bakış açısıdır bu arkadaşlar ve böyle o kadar güzel nefsinizin hassas noktalarına dokunarak Efendimiz Efendimiz'i size eleştirtirler ki arkadaşlar farkına bile varmazsınız mesela işte insanlar biraz böyle Araplarla içli dışlı olunca böyle tanıyınca edince ay Araplar şöyle Araplar böyle ya arkadaşlar Efendimiz'in akrabaları onlar ya yani Efendimiz'in akrabaları böyle bakamaz mısınız işte e, Efendimiz'i böyle yani bizim hani e, toplumsal olarak ve yaşadığımız dönem itibariyle kabul etmediğimiz, zihniyetimizin kabul etmediği bazı davranışlarını da işte bak bunu yapan kişi falan diye Peygamber Efendimiz'in kimisi cihat açısından, cihattan kimisi cariyelik meselesinden, kimisi çok evlilik meselesinden Muhammed Hamidullah diyor ki yaşadığı dönemde çeşitli kategorilerden düşmanları vardı efendimizin ve çok farklı Açılardan Efendimiz'i suçladılar. Bunların hiçbirisi evlilikleri sebebiyle suçlayamadı diyor. Yani suçlamadı. Çünkü herkesin yaptığı bir şeydi. Bir. İkincisi arkadaşlar bu gerçekten çok önemlidir. Ee, onun evliliklerinin e, haşa huzurdan yani cinsel amaçlı sadece işte bir e, bedeni hazlar sebebiyle olmadığını gösteren çok önemli bir gösterge Hz. Hatice ile kendisi 25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlenmiş arkadaşlar 25 yıl onunla evlilik almış başka bir evlilik yapmamış bütün evliliklerini ömrünün son 10 yılında yapmıştır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her birisi için bir gerekçesi vardır bilhassa sosyal gerekçeler yani o Medine'ye hicretten sonra e, stratejik evliliklerdir bunların bir kısmı bu da mesela bir kadın ruhunu incitebilir yani ne yani peygamberimiz işte bir topluma mesaj vermek için mi benimle evleniyor yani beni, beni gerçekten sevdiği için değil mi hani hiç kimseye peygamberimiz böyle bir e, numara yapmaz ama biz işte bunları niye anlayamıyoruz arkadaşlar çünkü aynı çağda aynı dönemde dünyanın diğer taraflarında da hatta yakın çağlara kadar yani yakın bir 100 yıl öncesine kadar efendim dünyanın bütün o aristokrat aileleri, kraliyet aileleri evliliklerini stratejik sebeplerle yapmışlardır. Yani devletin birliğini pekiştirmek, gücünü artırmak, efendim kuvvetli bir aileyle akraba olarak işte dayanışma sağlamak, siyasi amaçlarla kraliyet evliliklerinin çoğu bu şekilde yapılmıştır. Efendimiz de böyle. Bakın şimdi Meymune ile evlenince Hazreti Abbas'ın baldızı Meymune ile evlenince Mekkelilerden bazıları demek ki Muhammed hemşehrilerine hala dostluk ve iyi duygular besliyor. Demek ki bizi reddetmemiş dışlamamış bizi efendim hayatından tamamen çıkarmamış bak yine bizimle akrabalık tesis ediyor başka kollardan da diye bunu önemli bir yakınlık göstergesi olarak kabul ediyorlar hatta Efendimiz bir ziyafet verip bu evlilik sebebiyle bir ziyafet verip Mekkelileri davet etmek istiyor ama kendileri bunu asla kabul etmiyorlar ve üç gün sonra Peygamberimiz Mekke'den çıkıyor bütün sahabesiyle beraber diyor ki yazarımız Peygamberimiz isteseydi Mekke'yi terk etmez ve burayı rahatlıkla hakimiyeti altına alabilirdi fakat onun politikasında barış anlaşmasını bozmaya ve vefasızlığa yer yoktu. Bunu çok konuştum bir anlaşması sırasında. Yani çıkmaz ne yapacaksın girdim ve çıkmıyorum yani. Ee, savaşır. 2000 kişi az değil yani peygamberimiz bu sefer esnasında ha, bu evliliği yapmıştır demiştik yani hiçbir şekilde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o anda görünen şartlarda kendi aleyhine bile olsa asla hiçbir şekilde arkadaşlar bir anlaşmaya verdiği bir söze ihanet etmiyor ve bu iki yıl içerisinde arkadaşlar daha Hudeybiye barışının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Halid bin Velid Müslüman oluyor, Amr bin As Müslüman oluyor, Osman bin Talha Müslüman oluyor bunlar Kureyş'in ileri gelenleri ve hemen göreceğiz Peygamber Efendimiz hemen onları daha Müslüman olur olmaz yani onları çok önemli görevlerde görevlendiriyor savaş, yani birliklerin başında görevlendiriyor ve mesela Amr bin As'ın yaşadığı bir hadise var hemen daha bir yıl geçmeden üzerinden yani yeni Müslüman olmuş Amr bin As bir seriyyenin başında onu görevlendiriyor. Nereye? Zatü selasile gönderiyor. Şimdi burada İslam tarihinde ve fıkhında bilhassa önemli bir delil olarak kabul edilen bir hadise yaşanıyor. Bu sefer esnasında biraz soğuk bir bölgeye gitmişler ve iklim de soğuk. Bu sefer esnasında Amr bin As arkadaşlar hava soğuk olduğu için ateş yakmak isteyenlere güvenlik gerek gerekçesiyle müsaade etmiyor. Yani diyor ki ateş yaktığımız zaman bizim nerede olduğumuzu görürler. Amr bin As dört Arap dahisinden biridir arkadaşlar. Siyasi bir siyaset dehasıdır Amr bin As. Ee, daha sonra peygamberimizin vefatından sonraki hadiselerde de çok adı geçer. E, muaviyenin danışmanıdır daha sonraki hadiseler sırasında e, dolayısıyla e, çok stratejik düşünüyor çok akıllı düşünüyor ve e, burada böyle diyor ateş yakmayacaksınız diyor şimdi arkadaşlar onun birliğindeki erlerin yani diğer askerlerin yerine kendinizi koyun lütfen bir, bir kerecik arkadaşlar siz kaç yıldır müslümansınız peygamberin yanındasınız Ensardan olanlar vardır bilmiyorum kimler var o seriyede kimler var bilmiyorum ama yani ensardan muhacirden peygamberimizin yanındaki insanlardan yani. Ve dün daha Müslüman olmuş biri gelmiş sizin başınıza komutan olmuş peygamber tarafından komutan tayin edilmiş ve size fiziki olarak zarar verecek bir karar alıyor. Yani soğuktan donuyoruz diyorsunuz hayır ateş yakmayacaksınız diyor ateş yakarsanız. Ee, bu bizim yerimizi düşmana bildirmek demek olur diyor ve itaat ediyorlar arkadaşlar daha sonra peygamberimize şikayet edecekler ama e, Efendimiz Amr bin As'ı e, takbih etmeyecek orada yani eleştirmeyecek bununla da kalmıyor işte asıl fıkhi kısma geldik arkadaşlar dönüş esnasında cünüp olan gece dışarıda yatıyorlar Cünüp olan Amr hava soğuk olduğu için hastalanmaktan korkarak gusül abdesti almaksızın nama, e, abdest aldı ve teyemmüm ederek cemaate namaz kıldırdı. İmam ya. Yani gusül abdesti alması gerekiyor. Fakat hava soğuk. Hava soğuk olduğu için e, ateş yak yakmıyor. Su, suyu ısıtamaz. Hasta olurum diyor. Ben diyor gusül abdesti alırsam diyor ve teyemmüm ederek su olduğu halde teyemmüm ederek arkadaşlar cemaatle namaz kıldı. Yani bir de içtihat yaptı daha yeni Müslüman. <gülüyor> bir de içtihat yaptı arkadaşlar ve e, her iki uygulaması da sahabe arasında eleştiri konusu oldu Amr bin As'ın. Medine'ye döndükten sonra durumu Hazreti Peygamber'e anlattı Amr peygamberimiz güldü ve hiçbir şey söylemedi. Arkadaşlar, bir lafızcılar var biliyorsunuz. Bu son 10 dakikaya girdik. Bir lafızcılar var. Ehli hadis deniyor bunlar arkadaşlar. Bir söz neyse yani Kur'an ve sünnette bir konu nasıl geçiyorsa o şekilde biz amel ederiz. Yani onu yorumlamayız. O söz ne diyorsa, sözün zahiri ne diyorsa biz onu amel ederiz diyenler var. Bir de arkadaşlar ehli rey dediğimiz evet bir söz var. Bir hadis var, bir ayet var yani sahih bir hadis, güvenilir bir hadis, bir uygulama, bir peygamber uygulaması var. Fakat bu yaşadığımız durumda bunu yeniden yorumlamamız lazım diyenler var. İşte onlara da ehli rey deniyor arkadaşlar. Bugün çok haddimi aşan şeyler söylemeyeyim, güzelce toparlayayım şimdi getirdiğim yere inşallah. Arkadaşlar bugün bazı kardeşlerimiz e, kendileri hanefi oldukları halde bu rey metoduna şiddetle karşı çıkıyorlar. Buna, bu çelişkiyi zihinleri nasıl kaldırıyor bilmiyorum. E, ehli rey dört İslam mezhebi arasında e, yani rey ekolu hanefilerin ekolüdür arkadaşlar. Hanefiler ehli reydir. Geriye kalan diğer üç mezhep de ehli hadistir. Ve bu ayırım adı konarak değil gruplaşarak değil peygamberimiz zamanında mezhep mi vardı diyorlar evet ama adı konmamıştı mezhep gidilen yol demek zehebeden geliyor işte bak amr bin as burada bir içtihat yapıyor yani veya bunun başka örnekleri var kureyza oğullarının savaşı sırasında hendek savaşından sonra başka örnekleri var ama benim konum burada fıkıh değil ilki ki de değil yani fıkıh e, böyle eee şeyler üzerine yorum yapa yapa konuşulacak bir konu değil efendim e, bu kadar belirtmekle geçiyorum bu hadiseyi anlatmak kafi ve arkadaşlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi en büyük hedefi e, gön yani nasıl diyelim kızıl elma <gülüyor> o dönemde eee Peygamberimizin adeta görevinin tamamlanması, teka, tekemmülü, tekemmülü değil tekemmülü, Kabe'nin yani Mekke'nin fethi ve Kabe'nin putlardan temizlenerek Müslümanlara e, tahsis edilmiş, yani tevhid inancına daha doğrusu tahsis edilmiş, e, orijinal haline dönüşmüş, dönüşmesi. Peygamberimizin en büyük amacı bu. Fakat bir anlaşma var değil mi Hudeybiye anlaşması ve 10 yıl boyunca birbirlerine asla saldırmayacaklarına söz vermişler ne oluyor arkadaşlar o anlaşmanın maddelerinden bir tanesini hatırlayın neydi her iki taraf da diğer kabilelerle anlaşma yapabilir yani Kureyş kabilesi diyelim 5 tane Arap kabilesiyle anlaşma yaptı peygamberimiz 3 tane Arap kabilesiyle anlaşma yaptı diyelim faraza bu 3 ve 5 kabile yani Kureyş'i tutan 5 tane ile işte Medine ile anlaşan 3 taneden de bir, hiçbiri bu anlaşmayı bozmayacak saldırmayacaklar birbirine yani anlaşma maddesi böyle fakat ne oluyor arkadaşlar ee, Müslümanlarla birlik kuran Huza kabilesiyle müşriklerle birlik kuran Bekir kabilesi arasında eskiden beri düşmanlık mevcuttu Hicretin 8. yılı Şaban ayında Bekir kabilesinden bir grup Huzahalılara bir gece baskını yaparak arkadaşlar 23 kişiyi öldürdü. Bu baskın sırasında Kureyş müşrikleri bak bir de bu var ya ne yapıyorsunuz biz anlaşma yaptık saldıramazsınız e, durun demiyorlar. Arkadaşlar Kureyş müşrikleri yani bu şirk zihniyeti nasıl bir zihniyettir? Yani zihniyetin, ben zihniyeti şey gibi düşünüyorum, bu Mikado'nun çöpleri vardı oyuncak, böyle kibrit çöpleri gibi böyle üst üste üst üste koyarsınız ya da işte domino taşlarını böyle diziyorlar veyahut da Lego parçalarını dizersiniz. Bunlardan bir tanesi bozulduğu zaman arkadaşlar bütün yapı bozuluyor. İşte şirk zihniyeti arkadaşlar zihinsel bütünlüğün bozulmuş olma hali. Tevhid, zihinsel bütünlüğün sağlanması demek. Mesela bugün de yani itikadi açıdan müşriktir bugünün insanı demiyorum ama bugün de bu zihinsel parçalanmışlığın sayısız örneklerini görebiliriz etrafımızda. Etrafımızda diyelim, kendimize yakıştırmayalım. Yani ticaret söz konusu olduğunda aslan kaplan olup Akşam işte e, seccadenin başındayken munis bir şeye dönüşen yumuşacık bir e, merhametli bir insana dönüşen Efendim, evlilikle ilgili konularda son derece geleneksel olup işte ne bileyim başka bir e, sosyal konuda kendisiyle ilgili bir sosyal konuda son derece liberal olan ve bunları aynı zihinde barındıran insanların dünyası bugün. Arkadaşlar tut her biri birbiriyle tutarsız. Ve bu tutarsızlıklardan hiç rahatsız olmuyor. Birinde şöyle, birinde böyle, birinde böyle. Yani tahmin edemiyorsunuz nerede nasıl davranacağını. Niye? Çünkü bir birliğe bütünsel, sağlıklı bir bütünselliğe ulaşmadığı için zihni. İşte müşriklerin zihniyeti de böyle arkadaşlar. Yani sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? O 27 kişiyi öldüren, 23 kişiyi affedersiniz öldüren... Bekir kabilesine silah, binek ve su yardımı yapıyorlar Kureyşler. Yani bunu Hazreti Peygamber öğrenmeyecek mi? Bu Huzaa kabilesi gidip Peygamberimize söylemeyecek mi? Yaptığınız anlaşma bozulmayacak mı? Arkadaşlar, hatta Safvan bin Umeyye, İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr gibi bazı Kureyşliler gizlice yüzlerini örterek tanınmamak için bu baskına bizzat iştirak ettiler ama tabi detayları bilmiyoruz neden böyle bir şey yaptılar muhakkak bir menfaat vardır bunun içinde arkadaşlar. Bir e, ekonomik bir sebep muhakkak bunun içinde bir e, bit yeniği vardır fakat bize orasına açıklamıyor kitabımız. Peygamber Huza kabilesinden hemen bir birlik peygamberimize geldiler Medine'ye biz sizinle anlaştık sizin himayenize girdik ama bakın bize ne yaptı Bekir kabilesi üstelik de Kureyş'te de onları destekledi diye durumlarını acıklı bir dille anlattılar. Peygamberimiz onların gönüllerini aldı ve kesinlikle size yardım edeceğim bu şey kalmayacak yanlarına kar kalmayacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, ve, e, Şeye siz söyleyin Kureyşlere bir mektup yazarak e, ya ittifakı bozun Bekir kabilesiyle çünkü Bekir kabilesiyle anlaştınız ve onlar bakın ne yaptı ya onu o anlaşmayı iptal edin veyahut da huzalların diyetlerini ödeyin eğer bunlardan birini yapmazsanız sizinle savaşacağız dedi. Yani bir söz verdi ya Huzağlıları koruyacağına dair. Onun gereklerini yapıyor şimdi Peygamber Efendimiz. Kureyş müşrikleri Hazreti Muhammed'in tekliflerinden ilk ikisini reddedip elçiye olumsuz cevap vererek geri gönderdiler. Yani ne anlaşmayı bozarız Bekirlilerle ne de diyeti öderiz diye elçiyi geri gönderdiler. Daha sonra pişman oldular çünkü anladılar bunun e, neye yol açacağını anladılar sonuçlarını görebildiler yani ve hemen durumu düzeltmek üzere Ebu Sufyan'ı Medine'ye gönderdi. Peki Ebu Sufyan ne yaptı? Düzeltebildi mi? E, anlaşma tazelendi mi? Kitaplarda yazıyor ama eğer benden dinlemek isterseniz arkadaşlar inşallah Allah izin verirse haftaya. E, şimdilik Allah'a emanet olunuz. Hepinize hayırlı akşamlar.